Sizden biriniz nefsine sevdiğini başkasına da sevinceye kadar gerçek bir mümin olamaz. Yani namusun dışında bütün menfaatlerin mümin kardeşine olmasına arzulamak lazımdır. Birisi İmam Şafii'den ne ile bu kadar şeref kazandın diye sormuş. O da kiminle münazara ettimse söze başlamadan evvel Ya Rabbi!